I fit off more than I could chew but so it all when there was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 Haftanın ilk gününden, hayatın pusulasından herkese merhaba. Ben psikolog Esra Tanrıverdi. Pazartesi günleri yine 14-15 saatler arasında sizlerle birlikte olacağım Radyo Havan'da. Ee, her türlü sorunlarınızı, sorularınızı paylaşacağım. Aynı zamanda da benim seçtiğim konuları sizlere aktaracağım. Bu haftaki konumuz, bu hafta hayatın pusulası depresyonu gösteriyor. Ee, Burada sohbetimiz esnasında da 70'li ve 80'li yılların Güzel parçalarını sizler için seçtim. Ee, bu güzel parçalar bize eşlik edecek ve hatta bol müzikli bir program olacak e, hayatın pusulası. Yani sizleri e, sıkmayacağım antidepresan etkisi altında birlikte güzel bir vakit geçireceğiz bir saat içerisinde. Evet o halde Melike Demira'nın güzel parçasıyla karşılayalım günü. Merhaba. Merhaba. a Bak işte güneş var, işte su toprak Bir ufak tohumdan yüz bin meyve çıkacak malımı Yeni Evet radyo havanda hayatın pusulasını dinliyorsunuz. Ben Esra Tanrı verdi ee, depresyon konusunu işleyeceğiz bugün. Evet çağımızda o kadar çok hastalık var ki ister istemez aklı bu hastalıkların daha önce nerede olduğu sorusu geliyor. Ve tabii ki insanlar her zaman hastalanmışlardır ve hatta son zamanlarda da salgınlıklar, salgın hastalıklar ortaya çıkıyor. Gün erken kararıyor, güneş yüzünü nadir gösteriyor. Bu mevsimlerde özellikle sonbahar mevsimde yazdan çıktık ve sonbahara girdik. Kış mevsimde de karanlık ve soğuk havalar bizi bekliyor tabii ki. Olumsuz ruh hallerimiz bizimle birlikte Gelişiyor. E, yurdumuzda her iki kişiden biri depresyona giriyor böyle durumlarda. Özellikle alkol ve madde kullananların, e, stresli ortamlarda yaşayanların, e, parçalanmış ailelerde büyüyen çocukların, e, aile yükü bulunan kişilerin, e, daha önceden depresyon geçirmiş kişilerin depresyona yakın, yakalanma ihtimali de daha yüksek tabii ki. E, toksik maddeler, maddelerden uzak durmak, düzenli ve öngörülebilir bir yaşam tarzının içinde bulunmak, Depresyona karşı korunmada yapılabileceklerin başında geliyor. Tabii bütün bunların hepsini programımız esnasında sizlere aktaracağım. İşte depresyon nedir? Depresyonun belirtileri nelerdir? Kaç çeşit depresyon vardır? Kısaca sizlere bunu sizlere bunlardan aktaracağım. Ama sorularınız olursa da. Bana e mail adresimden ulaşabilirsiniz. Mail adresimi yazdırıyorum hemen. Mail adresim e tanriverdiesra.yahoo.com Tanriverdiesra.yahoo.com Sadece bugünkü konular hakkında değil, e psikolojik her türlü sorunlarınız hakkında bana bu mail yoluyla ulaşabilirsiniz. Evet bir müzik arası verelim tekrar. Mediha Şen Sancakolu söylüyor. Dudaklarımda arzu. <gülüyor>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 Ben olayım sevgilim. Sana aşık yalnız ben. Ben onayım sevgilim. Sana aşık yalnız ben. Ben olayım sevgilim. Sana aşık yalnız ben. Ben olayım sevgilim. Evet bir müzik arasından sonra, güzel bir müzik arasından sonra... Programımızda devam ediyoruz Radyo Haman'da. Hayatın pusulası devam ediyor. Ben psikolog Esra Tanrı verdi. Konumuz depresyon. Özellikle program esnasında da depresyona sokmamak için sizleri hareketli parçalar seçmeye istedim. Umuyorum ki keyifli vakit geçireceksinizdir. Postmodernizm öncesi yaşayan atalarımız depresyon gibi bir kelimeyi bilmiyorlardı. Ve dünyada bu kadar depresyon hastası da hiçbir zaman olmamıştı. Günümüzde son 10 yıldır depresyon artık çağımızın hastalığı ve bu kelimeyi kullanan kişilerin sayısı da oldukça çok fazla. Mevsimsel değişiklikler biraz önce bahsetmiştim. Okul ya da iş ortamına uyum sağlayamama, iletişim sorunları, bir yakınını kaybetme, bir hastalık süreci, biten bir aşk ya da sonuçlanmayan bir ilişki, bir aşk yine kötü giden işler ya da maddi sorunlar depresyonu ortaya çıkarabiliyor. Depresyonun kadınlarda görülme sıklığı erkeklerden daha fazla. Bir uzmandan yardım almayı mutlaka gerektiren bir hastalık depresyon. Bu kişiye bir psikiyatrist ya da psikolog olabiliyor. Hastalığın düzeyine göre de ilaç ve terapi yöntemleri uygulanmakta. Sabah uyandınız, içinizde işe gitmek gelmiyor. İçinizden işe gitmek gelmiyor ve her sabah aynı durumda yaşıyorsunuz. Aynı durumları yaşıyorsunuz ya da okula gitmek istemeyebilirsiniz Zorla kalkıp üzerinize öylesine bir şeyler geçirip servise zorla yetişerek iş yerine gelirsiniz. Gün bitmek bilmez ve çalışacak enerjiye sahip değilsinizdir o dönemde. Çalışma arkadaşlarınızla konuşmak istemezsiniz. Bazılarıyla çatışmalar yaşayabilirsiniz. Öfke nöbetleri geçirebilirsiniz. Tüm bu yaşadıklarınız bir depresyon yaşadığınızın göstergesidir. Ve mevsimsel değişiklikler yine biraz önce bahsettim. Kötü giden ilişkiler, mutsuz bir evlilik ya da ilişki, süresi, ilişki süreci, iş yaşamındaki uyumsuzluklar, çatışmalar ya da bir hastalık süreci, belki bir tedavi süreciniz vardır, sonuçlanmamıştır henüz. Bu da sizi tabii ki depresyona sokabilir. Yakınınızı kaybetme, maddi sorunlar ve daha birçok süresel faktör depresyonun ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Depresyonda kişi sürekli olarak... Karamsardır. Bunu hepimiz biliyoruz. Yakınlarımızdaki insanlar karamsarlığa düştükleri zaman ya da kendilerini sosyal çevreden çektikleri zaman anlıyoruz ki biraz kendisinde bir düşme bir modu var. Depresyon hali var. Bu tip insanlar genelde hep düşünceleri olumsuzdur. Yaşam enerjisi düşmüştür, azalmıştır. Sürekli kendini yorgun ve bitkin hisseder. Uyku düzeni bozulmuştur. Ya hiçbir yani hiç uyuyamaz ya da aşırı uyuma görülebilir kendisinde. Önemsiz ve değersiz hisseder kendisini. Kendine bakım azalır ve sosyal yaşama karşı isteksizlik başlar. Dışarı çıkmaz, i̇şte arkadaşlarıyla beraber olmaz. Unutkanlık ve dikkatini bir konu üzerinde yoğunlaştırmasında zorluklar görülür. Kilo kaybeder ya da kilo alabilir. Çünkü kilo kaybettiği gibi bazı kişilerde de tam tersi kilo alabiliyorlar. Yemeğe karşı bir özel istek ortaya çıkıyor. Kendine güven azalır ve sürekli kendini mutsuz hisseder. Yaşamdan zevk alamazlar. İşte cinsel yaşamda isteksizlik belirgindir. Yani sebepsiz ağrılar ve intihar düşünceleri olabilir. Bu depresyonun ileriki sahalarında zaten gündeme geliyor. İntihar düşünceleri belirginse dedik. Kesinlikle geç kalınmadan bir psikiyatrist ya da psikologa başvurulması gerekiyor. Ve bu belirtilerden en az... Beş tanesinin 15 gün süreyle devam ediyor olması, günlük yaşamı belirgin düzeyde etkilemesi, kişide artık bir depresyon olduğunun kesin bir göstergesi. Evet, kısaca böyle bir belirtilerinden bahsettik. Bir depresyon girişi yaptık ama dilerseniz bir müzik arası verelim. Ardından devam edelim. Sıradaki parça Cem Karaca'dan geliyor. Bir danışanım benden çok istemişti. Hocam ne olur benim için Cem Karaca'dan resimdeki gözyaşları Cumhur Bey için geliyor. Ki hayattan Geçmişteki günlerden Bir teselli ararsın Bak o zaman resmime Göra yaşları Benden sana son kalan Görsün şimdi cevap verme zaman. Hayatta Geçmişteki Güllerden Bir teselli Arasın Bak o zaman Resmime Bizdeki güllerden bir tesel ararsın. Bak o zaman resmime gör akan o yaşları Araya Havan'da hayatın pusulası devam ediyor. Bu haftaki konumuz depresyon. E, radyolarına inançan arkadaşlarımız olursa e, ben tekrar hatırlatma yapayım. E, sadece bu haftaki konumuz değil her türlü psikolojik sorunlarla ilgili sorularınız olursa Tanrı Verdi yahoo.com'dan bana danışabilirsiniz. E, depresyonun belirtilerinden bahsettik. E, biraz sizlere e, tedavisinden de bahsetmek istiyorum. Şimdi bu bozukluğun düzeyine göre ilaç desteği ve eşlik eden terapi süreçleri var. E, terapi sürecinde öncelik olarak depresyona neden olan e, stres faktörleri ve bunlar belirlenir kişiyle birlikte. Bu süreçte bireyin kişilik özellikleri de çok önemli tabii ki. E, mükemmeliyetçi, hassas, e, duygusal ya da alıngan gibi kişilik yapıları olan e, kişilerde, e, kişiler depresyona daha çok zemin hazırlıyorlar. Bu nedenle de bu kişilik yapılarının kişiye zarar veren yönlerinin de terapi sürecinde ele alınması gerekli. Bir kez daha söylüyorum. Ee, i̇sterseniz bu belirtileri tekrarlayalım. Ee, i̇ş yerindeki ve yaşamanızdaki bazı isteksizlikler. Efendim işte kendinizi iyi hissetmeme, mutsuzluk anı, öfkeli durumlarınız, e, asosyallaşmeniz, dışarı çıkmamak istemeyişiniz gibi bu beş belirtiden bu beş belirti eğer hayatınızda sizi engelliyorsa mutlaka ve mutlaka psikolog veya psikiyatriste gitmeniz gerekiyor. Şimdi depresyonlar çeşitli çeşitli gündemde. Bunlardan bir tanesi ağır depresyon dediğimiz majör depresyon. Biraz bundan bahsedelim. Bunun en az dördünün en az iki haftada sizin üzerinizde belirli bir şekilde görünmesi gerekiyor. Bunlardan bir tanesi uyku bozukluğu. E, uyku bozuklukları sıktır. Uykusuzluk, gece sık sık uykudan uyanma, tekrar uykuya dalamama, işte sabah erken uyanıp tekrar uyuyamama veya fazla uyuma şeklinde olabilir. E, Majör depresyonun bir belirtisi bu. E, diğer belirtisi yeme sorunları sıktır. Az yeme ve buna bağlı kilo kaybı veya tam tersi fazla yemeye bağlı kilo alımı olabilir. Üçüncüsü değersizlik, umutsuzluk ve suçluluk duyguları. E, hastalar genelde bir işe yaramadıklarını düşünürler. Ee, gelecek ümitsiz ve karanlıktır onlar için. Hiçbir şey iyiye gitmeyecektir. Depresyona bağlı oluşan üzüntü ve umutsuzluk o kadar şiddetlidir ki e, hastalar yaşama olan ilgisini kaybeder. Hiçbir şeyden zevk alamaz olurlar. Cinsel isteksizlik görülür ve hastalar çoğu zaman da yataktan çıkmak ve e, yemek yemek istemezler. E, hastaların kendini suçlama eğilimi yoğundur. E, bu biraz tehlikeyi yaratıyor kendilerinde. Suçluluk duyguları genelde yersizdir aslında işte örneğin çok eskiden yaşanmış olaylar ve yapılan hatalar tekrar hatırlanır ve bunlara karşı suçluluk duyguları hissedilir. Veya nedensiz yere bir takım e, olaylar, olaylardan kendisinin sorumlu olduğu ve suçun kendisinde olduğu düşünceleri gelişir. E, hastalar genelde bu düşüncelerden uzaklaşamadıklarını, beyinlerinin sürekli eski hatalarla meşgul olduğunu ve bunun çok saçma olduğunu bildiklerini ancak düşüncelerini, Frenleyemediklerini söylerler. Bir diğer belirgin özelliği majör depresyonun konsantrasyon güçlüğü. Bunu zaman zaman yaşayan dinleyicilerimiz vardır. Dikkatini verememe, konsantrasyon güçlüğü çekilir. Karar verme güçlüğü vardır. İşe veya derse konsantrasyon da güçlük çekilir. Örneğin hastalar ders çalışırken bir sayfanın sonuna geldiğinde dalıp gittiğini ve ne okuduğunu anlamamış olduğunu görür. Aynı sayfayı tekrar tekrar okur. En ufak konularda karar verme güçlüğü içinde olduklarını hissederler. Enerji azlığı da yine majör depresyonun belirtilerinden biridir. Sürekli yorgun hisseder kendisini. Her şeye karşı isteğini kaybetmiştir. Duygusal olarak bir şey hissedemez. Genelde sabahları yataktan yorgun kalkar. Başka ne diyebiliriz? Gün boyunca yorgunluk hissi devam eder. Eskiden zevkle yaptığı işleri yapmak istemez artık. Yalnız kalmayı tercih eder. Hayatında başka insanların olmasını istemez. E, hastalar bazen çocuklarına ve eşlerine karşı bir şey hissetmediklerini sanki e, duygularının öldüğünü söylerler ve bu durumdan dolayı suçluluk duygularını ifade edebilirler. İşte e, zaman zaman çocuklarından, çocukların ona çok fazla geldiğini düşünürler. İşte e, keşke hiç çocuğum olmasaydı ya da çocuğumu işte istemiyorum. Bazen çocuğum bile bana artık sıkıcı gelmeye başladı gibi cümleler kullanabilirler. Bu e, ilerleyen safhalarda hani kendini sürekli suçlama, suçlama, suçlama dediğimiz durumda e, belki de bir süre sonra ölme isteği olabiliyor e, yine hastalarda. En hafif şeklinde hastalar Allah'ım canımı al da kurtulayım diyor. E, tabii bunu her kullanan e, dinleyicimiz kendisinin depresyonda olduğunu düşünmesin ama genelde hani böyle e, yer bizim kendi yerel cümlelerimizle söyleriz işte Allah'ım canımı al da bu hayat bitsin artık. Kurtulayım gibi düşüncelerle dile getirirler. İntihar düşüncesi veya intihar girişimi olabilir hastalarda. Çoğu hasta intihar düşüncelerinin yoğun olduğunu ancak dini açıdan da intiharın kabul edilemez olduğunu bildiği için bu girişimlere çok fazla yakınlık göstermez ama kafasında sürekli bir intihar girişimi bulunmaktadır. Veya ölürlerse çocuklarına kimin bakacağını bilmedikleri için yaşamak zorunda olduklarını ifade ederler. Bazıları ne yolla intihar edeceğinin planlarını bile yapabilir. E, fakat tabii ki e, bu en son safha diyelim. E, ve diyelim ki hiç kimse e, bu safhalara kadar gelmesin. İsterseniz bir müzik arası verelim. Ardından devam edelim tekrar. Erkin Koray'ın Fesman Allah'ıyla devam ediyoruz. I don't know. Depresyondan sonra bir diğer depresyon çeşidi de melankolik depresyon. Bunu da günümüzde çok yaygın. Hastaların sosyal aktiviteleri ve hobilerine olan ilgileri çok azalıyor bu depresyonda da. Arkadaş toplantılarına, aile ziyaretlerine katılmak istemiyorlar. Daha önce zevkli yaptıkları işleri yapmak istemiyorlar. Yaşamlarında iyi olaylar olsa bile bunlara mutlu cevaplayamıyorlar, mutlu karşılayamıyorlar. Mutluluk ve sevinç duygularını sanki kaybetmiş gibiler. İyi olaylar olsa bile e, her zaman bunların, hani deriz ya optimist insan, iyimser ve kötümser, ikiye ayırıyoruz, e, daima hep kötümser yönünü düşünürler. E, Duygulanın bir yakınının kaybından sonra duyulan üzüntüden tamamıyla farklıdır. E, hastalar uyanmaları gereken saatten çok önce uyanır ve e, tekrar uyumakta güçlük çekerler. Depresyon en yoğun olarak sabahları hissedilir. E, hastaların hareketleri normalden yavaş veya hızlı olabiliyor. E, yavaşladığım durumda da e, ağır çekimdeymiş gibi hareket ederler. Bel belirgin iştahsızlık vardır ve kilo kaybı yine aynı şekilde e, oldukça fazladır. Hastalar genelde yoğun suçluluk duygusundadırlar. Nedensiz yere suçlanır. E, i̇steseler de bu duygudan uzaklaşamazlar. Evet, diğer, e, depresyon diğer depresyon belirtisi, diğer depresyon çeşidi de doğum sonrası depresyon. Bunu da çok yiyeceğini çevremizde görürüz doğumdan sonra anneler anneler şey değişebilirler. Duygu durum bozukluğu yaşayabilirler. sorunlar yaşayabilirler eşleriyle. Kadınlarda doğum sonrası depresyon geçirme oranı onla 15 dolayındadır ve belirtiler genelde doğumdan sonra ilk 6 ayda ortaya çıkıyor. Hastalar sıklıkla yoğun üzüntü hissetme, işte sık ağlama, uykusuzluk, gerginlik ve çabuk sinirlenmeden şikayetçidir. Doğum sonrası depresyonun neden ortaya çıktığı tam bilinmemektir aslında. Özellikle ilk kez anne olan kadınlarda yaşam şekli tamamıyla değişmekte. Ee, sorumluluklar artmakta, kişinin kendisine ayırdığı zaman azalmakta. Özellikle bebeğin ilk yılı anne için çok zor geçiyor. Ee, anne adayları veya işte e, anne olan e, kadınlar bunu çok daha iyi anlarlar. Geceleri sık sık uykudan uyanıp bebeği beslemek gerekiyor. Bebeğin ihtiyaçlarını ifade etme Bebek ihtiyaçlarını ifade edemediği için, tabii onun ne, ne istediğini bilemediğimiz için ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Ee, bazı anneler tabii ki ilk çocukları olduğu için tecrübesizler. Ee, bu da annenin işini daha da zorlaştırıyor. Bir de doğum sonrası hormon seviyelerinde ani değişme olması depresyonun ortaya çıkmasını sağlıyor. Ee, yeni doğum yapan kadınların 3'te e, 2'si üzüntü ve gerginlikle seyreden e, baby blues dönemini geçiriyor. Yani... E, Bebek dönemi, be, mavi bebek dönemi diyeceğiz ama aslında blues, e, üzüntü, hüzün demek. E, anne de aniden çıkararak ağlama, çabuk sinirlenme, gerginlik, huzursuzluk gibi belirtiler oluşuyor. E, bu dönem genelde doğumdan 2-3 gün sonra ortaya çıkar ve en çok da bir hafta içinde kendiliğinden düzelir. Ani hormon değişimi nedeniyle de olduğu düşünülmekte aslında bu e, baby blues döneminin e, ve tedavi de gerektirmez aslında. Şimdi e, A tipik depresyona geçeceğiz ama ben ne dedim size? Sizi bol bol müzikle e, mutlu etmeye çalışacağım dedim. Evet sırada Deniz Rousseau's ve I'm Kid. Ee, bahsettiğimiz gibi e, atipik depresyon, e, biraz önce e, doğum sonrası depresyondan bahsetmiştik. Şimdi atipik depresyondan bahsetmek istiyorum kısaca. E, anlattığım üzere depresyon belirtilerinden farklı seyrediyor bu depresyon. Eskiden maskeli depresyon olarak da e, tanımlanıyordu. E, duygulanım sürekli çökkün olmayabilir. Bazen tam tersi yaşanan ortama uygun olaraktan duygulanımda dalgalanmalar, e, neşelenme görülebiliyor. E, hastada iştah artışı veya kilo kaybı olabiliyor. ...fazla uyuma görülebilir... ...bedensel uğraşlarda artma olabilir... ...bu hasta sürekli... ...ağrılarından, sızılarından yakınırlar... ...ve doktor doktor dolaşır... ...ağrılarının nedenini bir türlü bulamazlar... ...bu tip insanlara çok rastlarız yine çevremizde... ...aslında bunlarda da bir atipik depresyon... ...söz konusu... ...ani bayılmalar olabilir... ...bayılmalar genelde uzun süreklidir ve... ...uzun sürelidir ve sıklıkla kalabalıkta olur... ...sıkılınca da bayılmalarda artma görülür... Bu insanlar genelde reddedilmeye karşı aşırı duyarlıdırlar ve reddedildikleri zamanda şiddetli tepki gösterirler. Bu nedenle sıklıkla aile, işte arkadaş ilişkileri ve iş yaşamlarında sorunlar ortaya çıkar. Hastalar daha gençtir ve depresyonun panik bozukluğu veya madde bağımlılığı gibi başka hastalıklar da eşlik edebilir. Aynen diğer depresyonda olduğu gibi de ilaç tedavisi gerekmektedir. Efendim, Asıl e, benim en çok e, değinmek istediğim konu çünkü günümüz depresyonlarını çok e, ilgilendiriyor. Günümüzdeki insan durumunu, duygu durumunu çok ilgilendiriyor. Mevsimsel depresyon. Hani şu son zamanlarda kendimizi kötü hissederiz, mutsuz hissedersek eğer. Anlayın ki zaman zaman işte yazdan kışa girdik ya da kıştan ilkbahara girdiğimiz zaman şimdi e, yaz bitti, sıcak güzel günler geçti. Neşeli mutlu anlarımız bitti. Şimdi tekrar sonbahara girdik ve ağaçlar gibi biz de yaprak dökümüne başladık diye düşünebiliriz. Bazı hastalarda depresyon mevsimsel bir seyir izleyebiliyor. Tekrarlayan depresyon atakları hep aynı mevsime denk gelebilir. Ataklar arası dönemde yılın diğer mevsimlerinde hastalar tamamıyla düzelir. İşte bir dönem böyle bir depresyon geçirirsiniz arkasından düzelirsiniz. Tekrar işte bir ilkbaharda bu gündeme gelebiliyor Tüm depresyon belirtileri burada da geçerli. Tek farkı belli dönemlerde görülmesi. Genelde havanın kapalı olduğu sonbahar ve kış aylarında ortaya çıkıyor. Bu hastalarda özel lambalarla yapılan işte ışık tedavilerini falan öneriyoruz. Ve bir süre sonra zaten depresyonu atlatabiliyorlar. Evet Şenay diyor ki hayat bayram olsa. Radyo Havan'da hayatın pusulasını dinliyorsunuz. Ee, bana ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz olursa mailer disim tanriverdesra.yahoo.com tanriverdesra.yahoo.com'dan bana sorularınız ve sorunlarınızı e, aktarabilirsiniz. Ee, bu hafta depresyonu işliyorduk ve depresyon çeşitlerinden bahsettik. Ee, biraz önce mevsimsel depresyondan söz etmiştik. Şimdi de uyum bozukluğuna bağlı depresyondan biraz bahsedeceğim. Bu tür depresyonda genelde ortaya çıkarıcı bir neden vardır. Ve sıklıkla yeni bir durumu uyum sağlamak gerektiğinde ortaya çıkıyor. Ee, yaşam değişiklikleriyle doludur ve çoğumuz sık sık değişen durumlara ayak uydurmak zorunda kalırız. İşte örneğin yeni bir şehire taşınmak, yeni evlenmiş olmak veya yeni boşanmış olmak ya da yeni bir işe başlamak gibi olaylar kişinin sosyal çevre ve konumunu değiştiren olaylardır. Ve bu değişiklikler hayatımızı önemli ölçüde etkiliyor. Ve bazen de değişiklikler üstesinden gel gelmediğimiz durumlarda da bir gerginlik ortaya çıkıyor. Bazen mücadele gücümüzün tükendiğini hissederiz, e, mutsuz oluruz, e, birdenbire güvenimiz sarsılır. Bu dönemde de depresyon ortaya çıkabiliyor tabii ki. Ve bu da uyumumuzu daha çok bozan bir tablo ortaya çıkarır. E, bu dönemde tıbbi destek almak işe yarayabilir. E, belki var olan sorunları ortadan kaldırmayacaktır ama kişi eski mücadele gücünü kazanarak sorunları e, sorunlarıyla daha iyi baş edebilme haline alacaktır. Bir başka depresyon çeşidi ise yaz durumuna bağlı depresyon. Günlük yaşantıda bir şeylerin veya birilerinin kaybında bir yaz süreci gelişiyor. Bu süreçte de uykusuzluk, iştahsızlık, üzüntü, öfkelenme, kaybedilen kişiyle ilgili yoğun ve karışık düşünceler... ...başlangıçta ortaya çıkan normal tepkiler tabii ki bunlar. Ama zamanla bu duygu ve davranışların azalmasını ve kaybolmasını elbette ki bekliyoruz ama... ...zaman içinde bu belirtiler azalmıyor veya belirtilerde artma meydana geliyorsa... Normal olarak kabul edilemez değerlendirilmesi gerekir e, ve e, bu yaz sürecinin de uzun sürmemesi gerekiyor. E, bir yakınımızı kaybettiğimizde üzüntü bir yıl devam edebilir e, ya da sevgiliden ayrılma durumunda birkaç hafta veya ay üzebilir bizi ama ancak zaman uzuyorsa bu normal bir yaz süreci değildir. Bu dönemde de depresyondan şüphelenmek ve e, araştırmak gerekiyor bu konuyu. Bir de zamana bağlı olmaksızın şiddetli yaz tepkisi olabilir. Bu durumda normal kabul edilemez. Örneğin yakınını kaybeden bir kişi günlerce yataktan çıkmıyor. Yemek yemiyor, işte kendisini öldüreceğini söylüyorsa bunun normal olmadığını söylemek için bir yıl beklemek gerekmiyor. Hemen doktora başvurması gerekir. Depresyon ve yaz birbirlerine çok benzerler ama yaz durumunda kişinin kendine olan saygısı genelde kaybolmaz ve intihar düşüncesi genelde yoktur. Yaz sürecinin, ne zaman bittiğine ve depresyon olup olmadığına dikkat etmek gerekiyor. Ee, evet depresyon çeşitlerimiz yani günümüzdeki en çok görülen depresyon çeşitleri bunlar. Ee, size daha önce bahsettiğim depresyonlardan başka iki uçlu mizaç bozukluğunda uzun süredir devam eden hastalıklara bağlı olarak veya işte kullanılan ilaçlara bağlı olarak depresyon gelişebiliyor. Bunlar da diğer depresyonlar ama e, ben bunları bırakıp e, zamanımız çünkü az kaldı. Hemen e, depresyon nasıl tedavi edilir buna geçmek istiyorum. Tabii ki öncelikle psikiyatrist ve psikolog desteğiyle e, tedaviye başlanır. E, antidepresan ilaçları, e, depresyon tedavisi edici, tedavi edici ilaçlar bunlar. E, hastaların %60 ve %80'inde düzelmeye yol açıyor. E, tedavi uzun sürelidir ve ilaçların düzenli kullanılması gerekir. Yani 3 gün kullandım, işte 5 gün iyi değil, kullanmak istemiyorum ya da işte e, aralıklı kullanmalar. Hiçbir zaman size e, dilediğiniz e, sağlıklı duruma getirmez. E, i̇laçların etkisinin ortaya çıkması birkaç haftayı buluyor çünkü. E, bu yüzden bu ilaç bana yaramadı diye düşünüp birkaç günlük kullanımdan sonra kesmemek gerekiyor. E, i̇laçların etkisi kişiden kişiye değişebilir. Her ilaç her hastaya iyi gelecek diye de bir kural yok. E, her psikolog işte e, gidiyorsunuz psikoloğa efendim bir gittim iki gittim ama bana hiç iyi gelmedi. Yani diyemezsiniz. Çünkü elimizde bir sihirli değnek yok ki. Hayatınızdaki o olumsuz konuyu yok edelim ve sizi çok mutlu yapalım. Mutlaka ve mutlaka en az 8-10 seans e, durumunuza göre, kendi e, sıkıntınıza ve sorununuza göre gelmeniz gerekiyor. Ki e, bu konunun e, bu sorunun altından kalkal, kalkılabilsin, birlikte e, hareket edilebilsin. Bazı konular bir yıl ve iki yıla kadar devam edebiliyor. Ee, yine bir ilaca bağlı oluşabilecek yan etkiler de olabilir tabii ki. Ee, bir yakınız depresyon geçirdi ve tedavi oldu ise e, aynı gruptan ilaçlar size de iyi gelebilir gibi sözler ee, sizler hiçbir zaman yanıltmasın. Bazı hastalarda birden fazla ilaç kullanımı e, yapılan e, konuşmalarla ve ilaç tedavisinin birlikte kullanımı başka tedavi yöntemlerinin kullanımı gerekebilir. E, hangi ilacın iyi geldiği ve Hangi dozda kullanılması gerektiği genelde deneme yanılma yoluyla tespit ediliyor. E, bu sık doktor değiştirmeden de kaçının ve tedavinin uzun süreli olduğunu unutmayın. E, biraz önce de bahsettim. E, tedavi öyle kısa süreli bizlerin özellikle psikolog ve psikiyatristlerin tedavileri öyle bir günde işte iki gelmekle üç gelmekle değil. Uzun süreli tedavilerdir bunlar e, ve bunların bir anda düzelmesini beklemeyin. Yapılan araştırmalar çoğu hastada tek başına antidepresan ilaç kullanımından ziyade ilaç ve... E, Pol terapinin birlikte kullanımında olduğu e, iyi sonuçlar ortaya çıkarıyor ve depresyon tedavisinde kullanılan yöntemler e, yöntemler hakkında kıs kısaca, kısaca e, bahsetmek gerekirse işte antidepresan ilaçlar olabilir e, değişik e, pol terapi yöntemleri olabilir bu e, grup tedavileri olabilir e, işte fototerapi yani özel bir ışık tedavisi olabilir bunlar e, kısaca depresyon tedavisine kullanılan yöntemler. Evet e, tekrar bir müzik arası verelim. Kayahan ve Üsküdar. Üsküdar'ın incisi Gönlümün birincisi Kaç var pencerelerde Gözüm sendedi Saçların Kıvır kıvır yaraklarda gamzeler sen bir kere gül Üsküdar senin olsun gel gel gel benimle gel gel gel gel gel gel benimle gel gel gel karşımızda kutsal kulesi kollarımda sen karşımızda kutsal kulesi kollarımda sen Güler pencised, gönlümüz birincisi. Kaç vakit penceren gözüm seyrediyor. Saçım alamım kıvır kıvır, yaraklarda gamseler. Sen bir çerek gün, üsküdür senin olsun. Gel gel gel git, himneke kız kulesi, kollarımda sen Karşımızda kız kulesi, kollarımda sen Kollarımda sen karşımızda kız kulesi kollarımda sen gel gel gel benimle gel gel gel gel gel gel benimle gel gel gel kollarımda kız kulesi karşımızda sen kollarımda kız kulesi karşımızda kız... yok ki Sonuna geliyoruz ama ondan önce yine dinleyicilerimizin belki sormak istediği sorulardan bir tanesi de depresyon ilaçları bağımlık yapar mı olabilir? Hemen söyleyeyim yapmazlar. E, depresyon ilaçlarının bağımlılık yaptığına dair de bugüne kadar elimize geçen hiçbir veri ve araştırma yok. E, bağımlılık yapan ilaçlar zaten Sağlık Bakanlığı'nın kontrolü altındadır ve yeşil reçete ile satılıyor. Hiçbir depresyon ilacı yeşil reçete ile satılmamaktadır. E, tedavinin başlarında hastaları daha iyi uyutabilmek için genelde uyku ilaçları ekleniyor. Ama bazen yeşil reçete ile satılan ilaçlar bu amaçla kullanılmaktadır. Dolayısıyla tekrar söylüyorum ki bağımlılık risk açısından bu ilaçların kısa sürede kullanılıp kesilmesinde fayda vardır tabii ki. Ama antidepresan ilaçları hiçbir zaman bağımlılık yapmaz. Bunu da kafamızdan silelim lütfen. Efendim bir programından sonuna geldik. Gelecek hafta yine aynı saatte hayatın pusulasında. Pusula bakalım nereyi gösterecek bilemiyoruz ama ben sizlere mutlu, güzel, mutlu ve depresyonsuz günler diliyorum. Hoşçakalın. Sararmıyorlar içime derd doldu mahzun bakışım içime derd doldu mahzun bakışım seni düşünmeden. Dolaşıyor. Beni ressiren aldın ki ben de. kendimi arayıp bulamıyorum. Beni ressiren aldın ki ben. De. Kendimi arayıp bulamıyorum Kendimi arayıp Hayatın pusulası. Hazırlayamıyorsunan sunan Esra Hanım'a verdi.